Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Açık Derginin Spor Köşesi, Efektif Pass'a hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan. Ben Utku. Ee, bu hafta Efektif Pasta bugün Zaman Gazetesi'nin manşetten girdiği bir haberi değineceğiz. Ee, bu haberle ilgili bir de konuğumuz olacak. Ee, konuyu derinleştirirken şöyle girelim. Hologonizm tehlikesi kapıda uyarısıyla yazılan bir haber bu Zaman Gazetesi'nde manşetten verilmiş. 17 Ağustos'ta başlayacak futbol ligleri öncesinde 6222 numaralı sporda şiddeti ve düzensizliği önleme yasasında uygulamak üzere herhangi bir adım atılmamasına değiniliyor. Bunlar belirtilirken de marjinal bazı grupların ciddi olaylar çıkarmasından endişe edildiğinden bahsedilmiş. Çözüm olarak da öncelikli olarak her zaman akla gelen İngiltere örneği verilmiş. Evet, çözüm önerisi olarak ortaya sundukları gerekçelerden bazıları işte e-bilet uygulamasına geçilmesi, maç öncesi aramaların sıklaştırılması ve başka metotlar uygulanması gibi farklı şeyler öneriliyor ve bu uygulama için 6 adet pilot stat seçilmişti 3 farklı şehirde. İzmir, İstanbul ve Bursa'da yanlış bilmiyorsam. Trabzon, İzmir Trabzon'da Trabzon. vardı? Hı -hı. Tamam ve, ve habere göre bu şehirlerdeki statlarda da bu uygulamalara henüz geçilmedi ortada. Ee, ve bu uygulamaların da aslında örnek alındığı ülke olarak İngiltere gösteriliyor. Ee, bu şiddetin düzenlenmesi, sporda şiddete e, düzenlenmesine yönelik yasa tasarısının İngiltere'den örnek alındığına dair görüşler var. Evet bu konuda da son zamanda çıkmış ee, bir kitaptan da bahsedeceğiz. Ee, bu konuyla paralel olarak ve kitabın yazarı Dağhan Irak'ta. Telefon hattımızın evet. ucunda. Merhabalar Dağhan. Merhaba. Merhabalar. Ee, Önce kitabı tanıtalım kısaca. Ee, kitabın adı Hükmen Yenik. Türkiye'de ve İngiltere'de futbolun sosyopolitiği. Ee, kitap aslında dahanın tez araştırmasının biraz daha detaylandırılmışı. Ee, hem hayırlı olsun kitabın hem de e, çok az biraz kitaptan bahsedelim. Sonra da sorularımıza geçelim. Ee, teşekkürler. Ee, kitap senin de dediğin gibi benim e, yüksek lisans tezime dayanıyor. Aşağı yukarı e, metnin %75'i oradan. E, ben e, yüksek lisans tezimi 2009 yılında yaptım. O zaman da e, Premierlik Türkiye için geçerli bir model olarak sıkça öne sürülüyordu. Bu konuda yazılan kitaplar da vardı. E, o açıdan bir Türkiye-İngiltere karşılaştırmasını sosyopolitik olarak da e, faydalı olacağını düşündüm. Dolayısıyla kitapta bunu içeriyor. Temelde 1970'lerden beri özellikle yani futbolun metalaşmaya başladığı, metalaşmasının hızlandığı dönemden itibaren olan bir tane karşılaştırmalı olarak anlatan, farkları ortaya koyan ve İngiltere modeli Türkiye'de olursa sonuçları ne olur? Buna cevap vermeye çalışan bir kitap Hükmen Yenik. Evrensel Sposum yayın tarafından geçtiğimiz ay çıkarıldı. Hı hı. eline sağlık tekrar ee, bu buradan da kitabından paralel hem de burada haberde de yer aldığı üzere Avrupa'da şiddetin önü ağır cezalarla kesildi diye de bir e, haber analiz kısmı var mesela bu haberde e, İngiltere'nin futbol literatürüne işte kazandırdığı holiganizmin geçmişi 60'lara dayanıyor ve ondan sonra da devam ederek e, kilit nokta olarak Haysborough felciyası konuluyor e, ve ardından da Thatcher'ın getirdiği o çözümler çözümler çözüm önerileri uygulanmaya başlanıyor. Bu süreç göz önüne alındığında Türkiye ile aslında aradaki farkı birazcık kısaca anlatman mümkün mü bize? Yani şimdi şunu söylemek lazım her şeyden önce Türkiye ile İngiltere'nin farklılıkları kadar benzerlikleri de var. 1980'lerden itibaren İki tarafta da sağ iktidarlar çok ciddi bir güç kazandılar ve aynı zamanda Reagan'ın da özellikle Amerika'da Reagan'ın da başını çektiği bir eksen içerisinde yer aldılar. İşte Türkiye'de Özal dönemi öncesinde darbe darbenin her aşamasında Özal'ın e, çok etkili rollerde olduğunu görüyoruz zaten 24 Ocak kararları. Sonrasında Süperbakan oluyor, Başbakan yardımcısı oluyor ve nihayetinde Başbakan oluyor. İki e, güçsüz parti karşısında seçime sokularak. E, ve e, bu sağ iktidarların iki temel aygıtı var. Bunlardan bir tanesi e, neoliberalizm, neoliberal ekonomi. E, harcama üzerine tüketim üzerine e, kurulu ekonomi ve lüks e, alışkanlığı yaratma temelli diğer ise e, baskıcı muhafazakarlık e, e, bir nevi polis devleti yaratmak işte e, insanların hareketlerine her an kontrol e, getirmek o kontrolü insanların kendisinin yapmasını e, sağlayacak kadar onları korkutmak basın olunca otosansür oluyor bu. İnsanların e, kendi hayatlarına dikkat etmesi, komşularını ihbar etmesi, e, panoptikon tarzı uygulamalar. Ve e, bu iki eksen içerisinde e, geliştirilen futbol politikaları genelde birbirlerine benziyor. Evet. İngiltere'de e, Thatcher döneminde ve sonrasında Major döneminde geliştirilen futbol politikaları hem e, ekonomik e, liberalizme hem de e, politik baskıcılığı muhafazakarlığı çok net olarak ortaya koyan politikalar e, işte çok e, pişleme e, sivil polisler aramalar işte gizli kameralar şunlar bunlar bir taraftan da işte e, alışveriş merkezine çevrilen stadyumlar yalnızca parasının Parası olanın girebileceği stadyum var. Şimdi, e, Türkiye'de bu sistem e, uzun süredir oturtulmaya çalışıyor. 1980'lerden beri dillendirilen bir şey. E, ama Türkiye'de tabii İngiltere'den çok farklı taraflar var. E, taraftar açısından baktığımızda e, İngiltere'deki futbol taraftarı e, mesela fiziksel olarak birbirine çok yakın. E, çünkü herkes aşağı yukarı kendi mahallesinin, kendi semtinin, kendi şehrinin takımını tutuyor. Ve dolayısıyla birbirlerini tanıyorlar. Ve bunların e, futbol dışı alanlarda da örgütlülükleri var. İşte sendikalar da var. E, onun dışında daha örgütsüz ama sosyal birliktelik alanları var. İşte kilise gibi, pub gibi. E, dolayısıyla birbirlerini tanıyan insanlar. Ve bunların taraftarlık deneyimleri neredeyse e, bir dokunma aslında. Yani e, futbolun oynandığı alandan uzak değiller. Türkiye'de ise tam tersi. E, Milyonlarca insan 3 e, kulübü tutuyor. nüfusun e, Futbol e, taraftarlarının %90'ı ve bu insanların çok önemli kısmı e, tuttukları kulübü e, hiç seyretmiyorlar hayatları boyunca. E, canlı olarak görme fırsatına sahip olmuyorlar. Yani Beşiktaş'ın ya da Karatasaray'ın Fener'in Berlin'de de taraftarı var, Yozgat'ta da taraftarı var. Yani illa Beşiktaş semtinde ya da illa Kadıköy'de oturmaları gerekmiyor. E bu tabii sanal bir taraftarlık gerektiyor. İşte maçların şifreli yayınlanması, maç özetlerinin çok kısıtlı olması vesaire gibi faktörlerle birleştiği zaman aslında çok uzak ve birbirine dokunmayan bir taraftarlık anlayışı var. E ve mümkün olduğunca bunun da bu şekilde hani birey taraftarlığı şeklinde olmasına, kolektif bir şey olmamasına çalışılıyor. Türkiye'de tabii bu örgütsüzlük ve birbirinden uzaklık, sanallık derecesinde uzaklık örgütlenip taraftarın kendi çıkarına göre futbol yönetimine dahil olmasını, futbolun yönetim süreçlerine katılmasını engelliyor. Çünkü bir arada buluşup karar alabilecekleri herhangi bir mekanizma yok. Dahası çok ciddi bir e, rekabet üzerine kuruldu Türkiye Futbolu. Kulüp milliyetçiliği diye adlandırmayı tercih ettim benim. E, kulüpler çok büyük yapılar olduğundan ve e, mikro uluslar gibi e, özelliklere sahip olduklarından kulüp milliyetçiliği söz konusu. Ve e, karşı tarafı, karşı kulübün taraflarını düşman olarak algıladığı için... E, Onunla ortak çıkarını savunmayı da reddediyor çoğu zaman. Tabii son bir ay içerisinde, son iki ay içerisinde bunun değişmeye başladığını gördük ama en azından benim incelediğim dönem içerisinde tablo buydu. Dolayısıyla İngiltere'deki gibi örgütlü bir mücadele alanı çok fazla yok Türkiye'de. Peki son bir iki aya değindin sen de. Aslında ben de biraz da oradan yola çıkarak haberde belirtilen bir soruyu aktarmak istiyorum ya da kullanılan bir cümleyi soru olarak sana iletmek istiyorum. Son 1-2 ayda Gezi Parkı olayları vesilesiyle de bir şekilde taraftar grupları bir araya geldiler. Omuz omuza ortak bir amaç için biraz da bir mücadele içine girdiler ve sonrasında da belki de işte parklarda yan yana otururken ya biz niye kavga ediyoruz diye sohbet etmeye başlamış olabilir ve sonrasında da ortak Mesela süper kupa maçı için bir organizasyona girelim diye açıklamalar yaptılar. Aslında taraftar grupları bir şekilde kendi içlerindeki bu yaşanan şiddet olaylarını bitirmeye yönelik ya da en azından daha da azaltmaya yönelik adımlar atmışken lig öncesi holiganizm alarmı diye bir haber yazıp içinde de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon ve Fenerbahçe maçlarında özellikle bu takımlardan bahsediliyor. İstenmeyen olayların çıkmasının muhtemel olduğu aktarılıyor deniyor. Ve Hatta şöyle de ekleyeyim yani bu istenmeyen olayları çıkartması muhtemel grupları da marjinal bazı grupların sorun çıkartabileceği şeklinde e, lanse ediyor e, bugünkü gazetede. Yani acaba e, şiddet hakikaten marjinal bazı grupların tekelinde bir unsur mu şu anda e, futbolda? Yoksa daha farklı bir e, sebebi var mıdır? Senin de özetlediğin gibi e, Türkiye'deki kulüplerin dinamiği çerçevesinde okursak şayet. Yani önce şöyle söyleyeyim. Zaman gazetesinde çıkan dosya, daha doğrusu dosyalar bütünü. Çünkü belli Hı. ki e, çok iyi hazırlanmış, çok iyi düşünülmüş. 5-6 haberden oluşan ve her tarafından alt metin fışkıran e, bir dosya e, şunun altı çok net çiziliyor kastedilen şey e, futbol iki bir hareketlenme değil kastedilen şey çok net bir şekilde e, tribünlerin bu sene içerisinde politize olması bekleniyor gezi e, direnişi ve haziran direnişleri içerisinde e, çok net görebildiğimiz gibi ee, taraftarlar politize olmaya başladılar ve e, bu politizasyon önü alınamayacak hale geldi bu politizasyonun başını çeken taraftarlar özellikle Beşiktaş karşı e, grubu ve Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı e, solaçık gibi Vamos Bien gibi e, grupların önü bir şekilde alınsın demeye getiriyor ve e, mesela alkol e, kontrolü e, alkol yasağı e, sürekli altı çizilen bir e, olay onun dışında fişleme, e-bilet işte e uygulaması denen fişleme Hı. uygulaması sürekli önerilen bir olay. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Ee, bu bir süredir, yani Haziran direnişleri başladığından beri aslında kokusunu aldığımız bir durumdu. Geçtiğimiz hafta işte Beşiktaş'ın, Kasımpaşa'nın stadında maçlarını oynayacağı kararı alındı iki kulübün yöneticileri tarafından mesela e, Bence bu da çok net bir şekilde e, Beşiktaş taraftarının politizasyonun önünü kesme e, amaçlı bir harekette hmm. bizzat Beşiktaş kulübü yöneticileri tarafından yapılan Çünkü Kasımpaşa e, biliyoruz ki işte Galatasaray'daki her türlü eyleme e, müdahale eden taraftarları olan işte Haziran direnişleri sırasında e, Kasımpaşa formalı taraftarların e, sopalarla direnişçilerinin kovaladığını bildiğimiz ağırlıklı olarak e, aşırı sağ ve işte e, İslamcı taraftarlara sahip bir kulüp. E, ve daha ötesi e, bu kulübün yönetiminde pek çok e, iş adamı var ve bu iş adamlarının önemli kısmı haziran direnişleri boyunca hükümetin yanında yer aldılar. Şimdi e, burada tabi zamanda çıkmış olması bu haberin enteresan. Ee, zira zaman hani biraz daha hükümetle kendi iç çekişmeleri olan bir e, gazete. Gülen grubuna yakın bir gazete ama e, Fenerbahçe'nin bu şike operasyonu dönemindeki e, taraftarının politizasyonunun büyük oranda gülencilerin de aleyhine geliştiğini unutmak lazım. Biraz böyle okumak lazım. Dolayısıyla yani tesadüfi bir olay değil. Hani şiddetin temeli e, nedir derseniz, yani şiddetin temeli evinin önünde e, bir akademisyenin gözünün polis tarafından çıkartılmasıdır. Şiddetin temeli polisin nişan olarak e, gencecik bir adamın beyninden vurup öldürmesidir. Yani şiddetin Hı. temelini arıyorsan sokağa bakacaksın. Sokağa baktığınız zaman gördüğünüz şiddetin kaynağı da çok net bir şekilde ortada. Yani. 10 bine yakın yaralının olduğu bir ay geçirdik. 130 bin, 140 bin biber gazı kapsülü kullanıldı. Ee, belki de e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açılacak davalar senelerce sonuçlanmayacak ve ödenecek tazminatlar çok ciddi bir kalem olarak bütçede yer alacak. Ee, yani şiddetin temeli belli. Türkiye ne zamanki e, şiddeti yaratan koşullarla yüzleşmeyi başarır, o zaman şiddet de sona er, erer. Ama e, şiddeti yaratan koşullar ülkeyi yöneten e, lerle aynı tarafta durduğu sürece o şiddeti engellemenin bir yolu yok. O şiddetin kaynağı alkolde değil ayrıca. <gülüyor> yani evet. ya da e, futbol taraftarları da değil. O şiddetin temeli çok belli. Pekala. E, zamanımız doldu. Çok teşekkür ediyoruz daha. Evet, programa çok teşekkürler. Katılıp değerli fikirlerini teşekkür, bizde ederim, için. teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Ve bu haftaki programı e, telefon hattımızda Dağhan Irak'la yaptığımız sohbetle bitiriyoruz. E, tekrar hatırlatalım. Kendisinin Türkiye'de ve İngiltere'de futbolun sosyopolitiği üzerine e, tezinden yola çıkarak kitaplaştırdığı Hükmen Yenik kitabı Evrensel Basım Yayın Evi'nden geçtiğimiz bir ay içinde yayınlandı. Gidip edinip almak size kalmış e, programı. Tamamlarken hatırlatalım twitter.com Taksim Efektif Pass'tan bize ulaşmanız mümkün. Evet önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere ben Utku. Ben Volkan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.